Radyo TÜBİRON Sabahlar, modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlarda evimize bir kez daha günaydın 8:46 oldu saat Perşembe sabahında herkes stüdyoda herkes de yayın heyecanı herkes de mikrofon neşmesi var buysunlar efendim. Ayy öyle bir neşe kan ne oluyor ya bu. Mikrofonun eşvesi ise Heyecanın olduğu Heyecan. gibi sese yansıdı. Hemen, Hemen, Hemen fark etti. Hemen fark etti. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. Ee, günaydın. Yani, yani dinleyiciler adına da bir günaydın gerekiyordu. Günaydın. O, boşta kalacaktı iyi oldu o. Günaydın. Ne yaptınız bugün hava en son gelen kimse biraz anlatsın bakalım. Çünkü en hava son... durumu her an değişebiliyor. Valla ben güneşli bir havada geldim radyoya. Ee, yoğun bir trafikte geldim. Eskişehir yolunu görmedim Ben Konya yolunu gördüm Gör, Tatlı bir yoldu Görmediğimiz yollar Eskişehir yolunu görmedim mesela ee, Samsun yolu zaten Bir zaten... defa dört defa çıkmışım İstanbul, yolu. yani. İstanbul, yolu. İstanbul, yolu. İstanbul yoluna iki defa <gülüyor> i̇ki i̇ki Anadolu diyorlar. bulvarı Gene en sevdiğimiz bulvarlardan Hepsine saygılarımızı sevgilerimizi bir, selam çak, bir selam çak Bir selam çak o evet. yollarda sevgi taşınıyor Ankara'nın dört bir yanına. Dün öğleden sonra nerelerdeydiniz? Dün öğleden sonra otüdeydim ben. Kızı havuza getirdik. Aa o zaman biber gazından yedin sen? Yok yemedim. Arka kapıdan çıktım. Ee, Arka ön kapı, kapı biber gazı alanı olarak ee, çok Belli güzel bir düzenleme de yapıldı. O neyse da güzel bir tarafı var. Yani gazlı bölüm. Gaz. Nasıl eskiden sigaralı, sigarasız, gazlı ve gazsız olarak... E, ayrılmış durumda ve çok faydalı değil mi Egecim? Yani çocuk olduğu için sen özellikle tahmin ediyorum. Yani genç gazlı... yavaş yavaş alışmaları lazım. Herkese bir gün biber gazı sıkılacak ama biber gazının ötesinde o biber gazının kapsülünü kafana yeme diye bir yeni uygulama var çünkü. Ya onu işte kontrol halk al alışınca polisimizde evet. polisimiz de artık şunu kafasına denk getireyim diye e, evet. e atmaya başladı. E onu sen ya Nasıl artık ağzımı sıkalım bundan sonraki aşama çünkü o da bi yere kadar. Tabii yani onu sen şey yapsaydın keşke bu fırsatı değerlendirseydin kontrollü kontrollü Ali'ni de alıştırsaydın sen de bir ben onu alıştırdım sübergazını yiyeseydin ben... en azından bir o şeye kadar yani o hazırlığa kadar böyle gidip oradan bir u dönüş yapsan camları açıp arabayla. Yani onu zaten yapacağım da ben bir de... Çünkü bayağı kapsül, yani, yani Kafaya kapsül yemeye de alışmamız lazım. Çünkü artık ortaya çıkan görüntü bu. Onu o birkaç boş ama. kapsül verelim. Sen önce elle atarak alıştır. Hı -hı. Sonra, sonra zaten şeyler. o. Sonra Doğrudan aline tutarak atmaya şey yapacağım. Ne maalesef? Maalesef. Orada artık öyle boş kapsül bulma şansınız yok. Çünkü e, dün İki mesela bir fotoğraf. Mi? Dün bir fotoğraf. O, yani bugüne kadar... Toplananlar. Dün bir fotoğraf var. Dünden daha doğrusu o dünün girişinde e, mesela polis polis artık çevirici. <gülüyor> Oktay bütün bunlar sence bir doğru Müdahale. <gülüyor> Müdahale. <gülüyor> e, Çevrici e, yani çevri bilinci de geliştirilmiş anladığım kadarıyla. Çünkü elinde bir kova polisin. Ee, boş şeyleri topluyor Ama Boşları da topluyor 1 Mayıs'ta Sibel kapsüllerini topluyor 2 lira. Mayıs'ta sağa sola çok çıktı Ve de belki depozit oluyor almaya başladı Tabi canım artık. onlar depozit oluyor 2 lira boş şeyi var onların ya 100 yani tane Aslında 200 lira Oktay Çevik kuvvet polislerinin kampüs girişinden yüzlerce boş gaz kapsülü topladığı e, görüldü diye yazılmış Yani bu kadar masraf çıkardıkları şimdi... için protestoculara ben kızıyorum yani, evet yani marjinal masraf gruplar yani marjinal. marjinal gruplar değil mi, değil mi? yani istesen verirler bir e, noktadan sonra zaten e, artık masraf olmasın diye biber gazı çok pahalı diye herhalde çelme ve tekmeye yönelilmiş diye evet. şeyler var Çelmeli daha ucuz oluyor efendim üniversitede şimdi mesela çelme takma ilkokul ortaokul yıllarında şeydir ya hmm, popülerdir. İlk defa üniversitede çelme takıldı e, şeklinde fotoğraflar var bugün gazetelerde. Arkadan böyle. Çünkü o bir teknik ister biliyorsunuz. Tabii. Bir ayağı tıklarsın o ayak öteki ayağı vurur. Böyle bir şey var. Benim vardır. bildiğim kadarıyla bu Reyhanlı'daki e, kayıpları protesto etmek istiyordu. E, Otlu'daki öğrenciler. Ama ne noktaya geldi? Şu anda Uçan mi protesto ediyorlar yoksa gene şey mi protesto ediyorlar onu bilmiyoruz değil mi? Ee, belki Uydur. şeydir. Uyduyum mu? Uydu, uydu, uydu, uydu, uydu. Uydu, uydu. uydu. uydu. uydu. uydu. uydu. protesto ediyorlar tekrar. Protest Çünkü uydu, uydu indirilmedi yani uydu inecek diye bir slogan duyacağız yakında. Şimdi dün şey vardı biliyorsunuz onu da ben bunu tam da anlamadım. Yani Dışişleri Bakanlığı'na yürüyecekti ODTÜ'den öğrenciler. Hı hı. Dışişleri Bakanlığı'nın istifa etmesi yönünde bir şeyleri vardı. Bundan birkaç gün önce duyurmuşlardı. İstifa etmesi gerekiyor. Etmezse işte çarşamba günü bakanlığa gideceğiz hep beraber. Protesto ee, edeceğiz. Protesto edeceğiz diye. Üniversitelerden de eş zamanlı hareketler oldu. ODTÜ'nün girişinde bu kalabalık grubu polis karşılamış. Rahat yani diye. orada duruyor mu sürekli polis? Orada rahat, karşılamak orada. rahat yani değil. Bu... Çok güzel, çok rahat bir bölge olduğu için orayı tercih ediyorlar tahmin ediyorum. Yani o tam Eskişehir yolundaki o oturun girişinde mi duruyor polis? Yani... Çıkmasınlar diye. Evet tabii o kapıda yani... özel şey işte ne der oradaki heykelin orada. Bilim ağacının orada. Bilim ağacının. Yani otu'ya girerken mesela kimlik falan kontrol ediliyor ya Hı -hı. çıkarken de mi kontrol var? Yani toplu olarak çıkanlara var demek ki. ...sabit duruyorlar yani. Ben, ben çünkü Eskişehir yolundaki kapıyı kullanmadığım için... Evet. Ben de Sen kullandın. Ben de evet. Ben daha sabah söyledim Eskişehir yolunu kullanmadığımı. <gülüyor> <Daha gülüyor> o için. da doğru bak yani... Hiçbirimiz kullanmıyor. En, en haklı pozisyonda adam. Demek bakar Hiçbirimiz haksız değiliz ama... Şey yapıyorlar Oktay, bakarak oluyorlar. Bakarak ya, oluyorlar. Orada marjinal bir şey var oluyor. mı diye bakıyorlar işte. Bakıyorlar, Bakıyor, öyle. oradan mesela bir top alo diyor. Oradan zaten yakın. O yüzden hani yer olarak da rahat. Ulaşımı rahat. Mesela Hacettepe olsa ulaşıma daha uzun. Zor. Uzun, evet, zor. zor. Benzin, menzin arka zor. Arka kapıdan çıkılsa, OTTÜ'den, o 4ten Valla bence her tarafında kapı yapılsın. Ha, o da mı uzak? O Çukuran da. bardan geçilecek falan yokuşlu yer. Yani işte bunlar sistem içinde oturmuş demek. Öyle anlaşıyor taraflar herhalde. Bu kapıdan şey yapalım. Arka A A A kapıdan bir şey diye. olsun diye. Ah canımız Neyse, sağ Neyse yani yine kolejideki öğrenciler e, şey oldu. Bibergazı'ndan. Mini mini Otkoleji'ndeki mini mini arkadaşlarımız ilk ve orta öğretim öğrencileri de Bibergazı'ndan etkilendi her zaman olduğu gibi. Onlar mutant, alışmıştır. Onlar, mutant olarak evet, onlar zaten kompeten olmuş. Valla şimdi ben sana söyleyeyim şey diyor o gaz şeyine falan onlar kafaya çıkarlar. Sen böyle tak ateş etsin tak diye oradan iç. kolejinin tanıtım broşürlerinde şey var ya. Ne? İşte çocuğunuzu hayata hazırlıyoruz. Sorgulayan Hı -hı. düşünen. Tam işte iki sayfa buna ayrılmış durumda. Bergazı, şey ya çocuklar mesela İlkokula başlayanlara <gülüyor> ve gayet rahatlar. Hiç... 12 pastel, 12 keçeli kalem, bir gaz maskesi falan gibi artık okul, okul şeyleri araç evet, evet. gelişleri içine koymuşlar onu. Ya ona bile gerek yok şimdi. Beslenme şey bir... sepetinde her zaman limon olacak. <gülüyor> şerbetli dedikleri çocuklar var ya, şerbetli derler. Şerbetlendi mi bu yani? Tabii canım şerbetlenme. Şerbesiz çocuklar Ben söyleyeyim diğer bir okulu gösterecek orada. Herkes gözleri yaşarmış. Arkadaşlarımız mutant otikoloji olarak oldukları öneceğim. için onlar gayet rahat, normal hayatlarına devam ediyor Ve olacak. bir sonraki nesil ne olacak? Genetik olarak biber gazına... Kesinlikle etkilenmeyecek. Neykın olacak? Naken, yatkın olacak. Yatkın olacak. <gülüyor> <gülüyor> yatkın olacak. Ya yatkın olacak. Kesinlikle hiçbir şey olmadan devam edecekler. Valla bu otikoloji şahane bir okul. <gülüyor> Tebrik ediyoruz orada. Özel bir okul olduğu için. <gülüyor> Buyursunlar efendim. Aa, devam edelim. Aa, bak e, dün bütün bu olaylar olurken zannediyorsunuz ki hiçbir şey olmadı İstanbul'da falan. Tabii ki oldu. Ee, belki daha da fazla ses getirdi. Ha, bu cicişler mi? Cicişler. E, Esra ve Ceyda Erdo Ersoy kardeşler. E, başı polisle bir kez daha e, belaya girdi. ...nalet olsun demişler. Beşiktaş'ta dün polis... E, Biz de, altın mı izlememişler <gülüyor> mi? Ya? Onlar, onların fix defa o diyemiyor. Bunlar tam bildiğin arızaymış ya, geçtiğimiz. iki sene içerisinde 3-4 tane vakaları var yani polisle. Her Allah sene Allah. bir takılıyorlar. Ee, aracı durdurmuşlar telefonla ee, oynuyor muydu artık konuşuyor seyir muydu? Esnasında, seyir esnasında telefon kullanmak. Beni de durdurmuşlukları var. Ben hiç böyle olay çıkartmıyorum nedense. Neyse e, işte bunlar da polis sen şey yap. ne durdurdun diye Bir de arabanın rengi farklı. Araba siyah olması gerekirken bil bakalım ne renk oktay. Pembiş mi? Pembiş. Orada ha, mi? Ruhsata işlenmemiş Ruhsat mi? Ruhsat demişler pembiş demişler ha. arabanızı bağlayacağız. O biz. Biz altın mıyız demişler onun üstüne olaylar olaylar. geceyi biliyor musun o altın mıyızı? Yok senden biliyorum ben bazı seni. Yani şöyle. O küçük anıya bize anlatır mısın Okta? Yani bu iki kardeş işte o televizyon programı sırasında. Bir jürilerden bir tanesi kim söyledi bilmiyorum da. Siz şaka mısınız ya falan dedi bu. Ay demez olaydı bunlar bir oradan bir şey yakaladılar. Şaka mıyız? Gerçeğiz biz. Sanki sahte miyiz biz? Dedi ötekisi biz altın mıyız dedi sahtesi gerçeği. <gülüyor> Bu fikri bir hoşlarına gitti önce ikisinin ondan sonra bütün salonun 40-45 dakika biz altın mıyız diye bağırdılar. Yani o yüzden bence çok büyük şey yani onu kullansınlar ya niye akıllarına gelmiyor? Geçmişte evet yani biz dönem sanki modası geçti gibi ama kesinlikle modası geçmeyen şeylerden bir tanesi. Ben şu anda olayı gözümde çok güzel canlandırdım. Oktaya çok teşekkür ediyorum ama anlamadım. Yani ne demek olduğunu hala anlamadım. Ya şey mi yani? Sahtesi... Bize sahte diyorsunuz. Biz altın mıyız ki sahte olun? Başka ha. dünyada sahtesi olan şey. Tabii ki biz gerçeğiz Oğlum. diyor yani. Biz evet, sahte. Aynen ne geçim Biz altınız demiyor da biz altın mıyız? Biz mi? altın mıyız ki, ki sahtemiz, sahtemiz olsun. olsun sahte de demiyor karşıdaki bu arada. Şaka diyorum. Şaka Biliyor mısınız <gülüyor> E, orada bir arbede olmuş. Kızlar bayağı bir mağdur da olmuşlar Anlam, ama galiba. Kızlar mağdur oldu dediğim polisin... mağduriyetinde memelerini göstererek Twitter'da şey yaptılar. Evet mağduriyetleri şöyle olmuş. İşte e, polisin üstünü başını biraz hırpalamışlar. Herkes tabii birbirinden şikayetçi. Polis de bizi tadı etti o zaman demiş. Nasıl ya falan diye Biz de altın mıyız. Gene dön dolaş gene altın mıyız. Biz altın mıyız noktasına gelmiş. E, 2011'de de görevli memura hakaret. Geçen sene yine böyle bir durumlar falanlar filanlar olmuş. Bakalım göreceğiz sonuçta yerler... yargı Hocam şimdi... bir mahkemeye taşısınlar bunu, biz altın mıyız diye sorsunlar, mahkeme karar versin. Ona Hukuk göre tarihinde şey biz altın mıyız? Yani bir de şey de var, şimdi bu milletvekillerine şey çıkıyor ya. Hakkı. Dokunulmazlık. Yani bu Yok dokunulmazlık ki, diyorum ha, evet trafik. Trafikteki Hı -hı. bir takım hakları var ya, bence yani o e, ülkede Bazıları. kimlere verilmeyeceğine karar verirsin Mesela gizlişlere de verilsin bence bana koymaz yani o kadar milis vermiş, cicişlere de vermenin hiçbir zararı olmaz ama ben polise de üzülüyorum şimdi ama şey takılacak mı bir ön tarafına herkes o yakar onda da turuncu yeşil olabilir başka pembeye uygun başka bir renkler olabilir de şimdi o polis memuru da yazık arabayı durdurduğunda biz altın meyizdi ehliyet urusadı anda bununla karşılaştığında eyvah demiştir büyük ihtimalle yanlış arabayı durdurdu keşke ne bileyim Böyle bir seri katilin arabasını durdursaydım, keşke uyuşturucu tacirinin arabasını durdursaydım da en fazla bir silahlı çatışma olurdu falan diye düşünüyordur. Da cicişler çıkınca ne yapacağını şaşırmıştı. İşte bilecek abi. Yani o hak verecek, o e hak verileceğini... Sen niye pembe araba durduruyorsun? <gülüyor> durduruyorsun pembe sen araba. Sen niye pembe araba doğru. durduruyorsun? Bu trafikte kaç tane pembe araba var? Yani onları özellikle demek ki. Ama banka soyguncuları falan şey yapıyormuş... ...arabalarını pembe, pembe yapıyorlarmış... Yap ...durdurmazlar, ciciş zannederler bize bulaşmazlar diye. Tabii iki tane araba var öyle... ...bir de şey var... E, ...kendi mi neydi... ...bir kızcağız daha var... ...o da böyle pembe pembe geziyor. Bence onlara da verilsin... verilsin ...banka soyguncularına da verilsin... ...o kendiye de verilsin... Her, ...herkese verilsin... Ve bize verilmesin abi. Biz üç, üçümüz feragat ederiz herhalde değil mi yani... o hakkımız, ...bir rahatlasın ya... ...herkese verilirse... Kod bence yani. de ya. Bence tek verilmesi gereken bu sabah bu ne taraf oluyor hani ben gelirken bir yola sapıyorum ya arkada. Hiç anlaşılmıyor. Ee, şeyden geldik diyelim. Ne derler? Ee, Konya yoluna geldik ot diyor saparken. He. O yolun adı ne? Şeye çıkan Konya Fen Lisesi'ne yolundan... giden yolun adı. He. Evet, Fen Lisesi'ne giden Balgat. yol. Şimdi... Balgat yolu mudur artık? Tamam, işte? Evet. Paraleli. Ee, oradaki kamyon şoförüne verirsin bu sabah. Orada bir sapık bir şey oluyor. Bir yol bir anda beş şeride çıkıyor. Ondan sonra sağdakiler sola. Evet göbek sola... böyle çapraz. Ha, evet, böyle... ev gidiyorsun değil mi? <gülüyor> <da? gülüyor> Dört bir tarafta insanlar geliyor şey gibi ehliyet sınavı sorusu gibi bir an oluyor ve herkes çakıyor o soruda. Evet. Orada bu sabah da bayağı bir kamyon geçişi vardı. Kamyonlardan bir tanesi durdu ve tepeden aşağıdakilere bakar. Buyurun buyurun efendim ben durdum zaten diye bir babacan bir şoför vardı ve oradaki herhalde 200 arabanın hayatından böyle bir bir saat çalınmasına engel oldu. O adama o verilmemesi adama, lazım bence. O, bence o adama verilmemeli. Çünkü lazım. o adam feragat etmeye hazır. Bence yani bence biraz verir. O, adam, o adama verilmesin. <gülüyor> Tek çift uygulaması. Evet bazı günler. Bir zamanlar İstanbul'da öyle bir şeylerden bahsediliyor Tek plaka değil mi? çift plaka çıkma şeyi vardı ya. Evet. Işte öyle bir şey olsun. Tek plakada trafik dokunulmaz. Herkes çıksın gene. Çift plakalara o gün mesela. Olmaz o zaman o zaman şey olmaz ki. O zaman ayrımcılık olmaz ki ve ayrımcılık olması lazım. Ha doğru. Doğru. Yani teşviksiz oluyor. Sen sıra sıraya sokuyorsun. Olmaz öyle. Yani birilerini verecek bu bir memleketçilik mem olsun o zaman. Belli bir mem memlekete verirsin. Bey bu oradan çekilsin işte. O, o da şey Sivaslılar. Bugün Sivaslılar trafiğe ha. çıksın. Hayır. Bununla Sivaslılar Sivaslılar trafikte vardır. durdurulmayacak. Şey. O, o da o da kura ile belirlensin. Kimsenin kimseye hakkı geçmez o zaman. İşte bilgisayarla pardon. Bilgisayarla atama yapın. Bilgi, pardon. Kuray değil bilgisayarla. Hep bak hak geçmeme üzerinden düşünüyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Ev gibi düşün. En, en büyük şey korkusudur Ege'nin hak geçmesi. O zamanında neydi? Büyük deden de mi? Ne bir hak geçmesi olmuş Hala 7 oldu. kaç tane onun utanmış. Bu milletvekillerinin e, ilk şeyini e, hatırlıyor musunuz siz bu? Demirel hükümeti zamanında, sonlarında e, bir, hani bir kere milletvekili olunca hep Her milletvekili zaman bir olunuyor ya. Hmm. O hak Demirel hükümetinin işte daha doğrusu Demirel Cumhurbaşkanı'yken Süleyman Demirel hmm. Cumhurbaşkanı'yken verildi. O 8-9 kere Anayasa Mahkemesinden döndü onun öncesindeki süreçte. O hak talebiyle oluşturulan yasa tasarısı. Hı hı. Yani Anayasa Mahkemesinden döndü, yargıdan döndü, yargıdan döndü ve en sonunda devrim hükümeti zamanında aynı e, şey Cumhurbaşkanlığı zamanında aynı şeyi, e, aynı hakları yargıya da tanıdılar. Ve ondan sonra ha, o zaman de. tamam. Evet, dönmedi ve geçti. Yani Cumhurbaşkanı da onayladı. Böylece ne oldu? Herkes ne yapmış oldu? Din, din rahatlamış oldu, <gülüyor> rahatlamış oldu, rahatlamış <gülüyor> oldu. Ben benim söylemeye çalıştığım ama yani herkese verilsin bu. O noktada şöyle oldu işte yani eşitlik oldu gene. Nasıl eşitlik oldu? Hak geçmesi olmadı. Yani bir, bir kesimi ayırıp ona özel haklar verecekken bir kesime daha vererek geçirmiş oldun. Kesime mi? zümre mi? Zümre de olabilir. Zümre <gülüyor> mesela fizik zümre. O zaman bir kesim de kendisine zümre deme hakkı kazansın. Herkese ayrı bir ayrıcılık. Birisine mesela trafikte, bak. trafikte öncelik hakkı olsun. Evet. Öbürüne ne olabilir? Uçaklarda şey olabilir. Hızlı bir en Öne otursunlar. En mesela öne otursunlar. Kokkülde girme. bir şey? bana da... Business kısmı onların Asansör olsun. bana mesela onu versin. Asansör önceliği bir yerde. Ne ne oluyor yani? yani ben <gülüyor> bana gittim. biraz mesela... anlatır mısın asansör önceliğini? Asansör bekliyorlar. Be 8 kişilik asansör var. Tamam. 10 kişi başında. Pardon deyip geleceksin. Kartımda... Pardon beyefendi. Diyeceğim. Gireceğim. Kimse de gıkınca... Ne gösteriyorsun sen? Asansör şey. öncelik kartım Hayır canım. <gülüyor> Tek bir kart olsun sadece asansörde olmasın canım. Ben asansör öncelik... O kartı gelince ben asansörde de vereyim. Başka yerde de vereyim. Yine eşitçiliğe S mı yani? Eşitçiliğe değil canım. Niye eşitçiliğe? Sen aynı kartta hem trafikte şey hem kasada ha, Herkese ayrı bir şey Tabii diyorsun. Canım. Mesela yani market de, sırasında market diyor. Market sırası aynı kartı. Aynı asansör diyor, kartı. Ben asansör kartından feragat etmeye hazırım. <gülüyor> Herkes feragat edeceği şeyi netleştirsin. Valla ben market sırasını alırım abi. Onu söyleyeyim. Alır mısın? Alırım market sırasından feragat etmeyeyim yani. Orada Onu bir adam varmış. Onu Pardon mi? beyefendi. Ben sıradaydım yalnız. Siz sıradasınız ama benim de kartım var. Yalnız mesela şunu da unutmayın. Mesela asansör öncelik kartını alıyorsan sen. Mesela yani bazı şeyleri de yapmak zorundasın. Mesela? Mesela baştan Likat sonra bir Ferhat bile... Göçer konseri. En ön sırada. El çırparak. Hatta şey bir şarkıyı da beraber. Beraber yürüdük biz bir yollar değil. Ferhat Köşer'le sahnede söyleme. sahne değil sana mikrofonu uzatırım. O şartları sen belirleyemiyorsun. Hiç kusura bakma. Evet, hiç mesele Allah değil. Söyle, çatır çatır önden bilen. <gülüyor> Orada da şey yaparım herhalde. Kötü söylerim hemen mikrofonu çeker. Yalnız yine şeye gittik ya. Eşitliğe gidiyoruz. Eşitliğe, Eşitliğe gidiyoruz. Işte işte saçma, kafalar öyle bir kurgulanmış ki eşitlikten çıkamıyorsun yani. vallahi öyle. Neyse Ozan yeni saatin başında belki ayrımcılık konusunda bir adım daha atmış oluruz. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Şimdi bu şarkıyı aynı söyleyebildiğimi e, kayıtlara geçirmek istiyorum. Ama şu anda söyle şu anda söylememe gerek olduğunu zannetmiyorum. Hiç kimseye bir şey <gülüyor> ispatlamak zorunda değilim. Bu arada dinleyicilerimiz hakikaten. Yani bizden akıllı. Ee, Büşra Hanım mesela hemen şey yapmış. Konuyu kavramış. Demiş ki demiş ki e, ne? Fer Ferhat Köçer'e razıyım. Ego kuyruğunda ayrıcalık istiyorum demiş. Ego kuyruğu dedi. Doğal gaz kuyruğu mu? Artık ego elektrik. Başka ne kuyruyor? Belki otobüsü binerken falan otobüs. mı? Ego başka ne olur? Ego otobüs kuyruğu. otobüs de olur. Ego kuyruğu çok güzel. Yani sınırı çok güzel çizmiş. Ego'dan alacak. Ego'ya dair her şey. Her şey yani. Doğal gazını. Nasıl ki? Yani. Doğal gazımızı da alıyoruz. Gerekirse elektriği de alırım demiş yani. Öyle bir imkanı varsa tabii. Bir yok, onun oradan da faydalanma. Elektrik farklı ama yani. O zaman Büşra Hanım'ı yazıyoruz. Büşra, Büşra Hanım yaz. Vallahi bravo. Daha biz yazmıyoruz tabii ki. Yönlendirmesini yapacağız tabii sadece. Ki. Ya tabii ki. Yoksa bizim verdiğimiz bir şey yok. Biz zaten bütün haklarımızdan feragat etmişiz <gülüyor> yani. Biz <gülüyor> feragat ediyoruz. Evet. şeyimizden feragat etmedik mi? Öyle tabii diye daha diye. güzel bir Benim Türkiye için. markette çoğu da zaten ben şey veriyorum. Mesela çok alışveriş yaptım. Arkamda iki parça elinde bir şey olan adama ben buyurun siz önüme geçin diyorum zaten. Yani iki parça. Onu da not olarak. Onu da not olarak belirtirseniz o da bana o bir... Onu da kayıtlara geçelim. O da kayıtlara geçsin. Yani lütfen iyi, çok tartışmalı bir konu yani. İlgili kişinin arkadan gelen iki parçayla e, gelenlere öncelik tanıdığı, öncelik tanıdığı Elinde daha az olanlara öncelik tanıdığı saptanmıştır. İçindeki ekspres kasa canavarını <gülüyor> Uyandır, hakim olamayan adam. Valla yani, öyle. Yani onun arkasında mesela üç parça şeyle gelirse... Ona, da veriyorum, de, ona de, da veriyorum. Onun arkasında bir parçayla bir çocuk duruyor. Yeterli. Sana. Üç şey artık o kadar da abartmayın derim yani. Express kasanın da bir sınırı var. <gülüyor> sınırı var, içimiz var yani. Değil. İçimizdeki <gülüyor> express, express kasayı öldürmeyiniz yani. İki kişiye sınırlı. Yani, ya ben bugün gazeteye geçmek için şey vallahi çok çok atla devede bir şey yapmaya gerek yok. Amuda kalktık. Bilmiyoruz kalkan, ki bugün gazeteye girebilirdik. Hepimiz bir hepimiz fırsat kaçırabilirdik. Yani. Vallahi aynı Gizem Karaca gibi yapsaydık çok güzel. Oyuncu Gizem Karaca şey mi yapmıştır bir dakika? Evet, tamam. Gizem Karaca'nın sıkıntısı benim için e, kim olduğunun bilinmemesi. Aynı yani, şekilde sanırım. ben onu bilmemekle ben, beraber... Yer gök mı oynuyor? Yok. Bakayım ben nerede Ben de oynuyor? bilmiyorum. O da yazmıyor. Ama ben Gizem Karaca olsam ya da ben benim öyle bir imkanım olsa bir bikini bir, bir poz diye düşünüyorum ben. Güzel bikini. Böyle bikinin altını böyle baş, parmağımla, <gülüyor> baş <gülüyor> parmağımla tutup böyle elimi sarkıtmışım. O Sanki sıyıracak gibi mi? Ya sıyıracak gibi değil de böyle batmış da orayı böyle çekiştirerek yerini düzeltiyor gibi. Lastiği çok sıkmış gibi mi? Lastiği ha. Ha lastiği çok sıkmış gibi ama bikini de de lastik sıkması yoktur. Neyse Gizem Karaca amuda kalkmak suretiyle bugün gazetelerdeki yerini ya. aldı. Plaja gitmiş geldi. plajda amuda kalkmış. Valla bakıyorum çok küçük bir haber olarak da değil gayet. Bayağı yani, ağır ağır amut mu? E, e, el amut ya. Ağır amut ya. Yani. Ağır amut bildiğin ağır amut yani. Baş amutu var el amutu var. El baş amut var amut. ağır amut dedin. İşte. Bir de ağır amut böyle yerden... Pıs diye kalkılır. Fotoğrafı kısmı, kalkmış, tabii, kısmını, kalkmış görüyoruz. kısmını görüyoruz <gülüyor> Nasıl inmemiş kısmını görüyorsak kalkmış. Ama yani görüyoruz. şöyle bakıyorum bilekleri ne kadar kuma battığına göre el bileklerine kadar çünkü. Bu da gene fakir sanatçılarımızdan bir anladık. Evet evet ve yüzü falan da yok yani amuda kalkıp yüzü gözükse anlayacağım. Arkadan çekilmiş bir fotoğraf. Dublör kullanmadın demiş. Böyle amudaki kalkmış bir fotoğrafı bugün gazetelerde görme imkanınız yani vardı. şimdi Mayıs'ın ortasındayız ama tatil yapan ünlü fotoğrafları için biraz erken. Ben ünlülerimizi buradan sesleniyorum. Şu aşamada tatil Yaparsanız yaparken fakir, fakir durumuna düşüyorsunuz. E, fakir durumuna düşersiniz. Çok hesaplı buldum. Valla öyle yani daha bir Haziran gel. Yani Haziran'ın 15'inden önce ünlüler tatil yapamaz diye bir şey var diye biliyorum. Yani 15'ini beklemeden sen böyle erken. <gülüyor> erken eder Vasyon'un tadını çıkar. Yapmayın. Yapmayın. Bir de büyük ihtimalle bu yani oraya paparazzi de gitmemiştir daha. Kendin ya yani, çekip kendin çek kendin koy bu daha beter. Ben böyle bir amuda kalktım bunu değerlendirmeniz dileğiyle diye göndermiş. Valla güzel değerlendirilmiş bilmiyorum ya. Valla amuda kalkıp gazete çıkılıyorsa ben de mi giyerim. Ben de çağır. köklü kuracağım. Valla. Üstelik 3 tane amutla ben bence... de kasadan atlayacağım o zaman. <gülüyor> Ama hangi anda fotoğraf vereceğim onu bilmiyorum. Üçümüz aynı anda tek karede yakalayabilirler. Kasadan atlarken. Kasadan atlarken. Kasam herkese kapalı diye ben de kasanın önünde kaleci eldivenleriyle poz vereceğim. Kasa derken genç dinleyicilerin. Sağlık dinmez, Beden eğitimi derslerinde kasa, kasa artık var, yok Hala var canım niye olmasın ya? O kasaları ne yapacaklar? Ne bileyim abi. Ha, neyse bir şey demedim. Badana yaparken kullanıyorlardır. <gülüyor> 20 Mayıs pazartesi günü liseler tatil. ilk ve ortaokullarda. Eğitime devam. Liseli genç arkadaşlarımız da 19 tatili 19 Mayıs tatili böylece yurt çapında coşkuyla kutlandı. Yani hepsi zaten raporlu. Bana her gün tatil diyorlar büyük ihtimalle. Başladı mı rapor coşkusu? <Sessizlik> ne, ne? Başladı Bit mı? Bitmek üzere ya. Sınava Sınav şurada edeceğim. ne kaldı? Haziranda mı? Yani evet, yakında evet. okullar tatil olacak diye biliyorum ben. Bilmiyorum nokta ne Çok zaman uzaklaştık olacak? uzaklaştık lisede Valla lise dünyasına o kadar uzaklaştık ki hiç bilmiyoruz. Ya. Lise son virüsü şehrimizi, ülkemizi etkisi altına aldı. Yine sapır bir sıpır dökülüyor liseliler. Yine bir dönüşü olur ya 20 Mayıs'ın tatil olmasını ve verir yani değil mi? E vermez mi Oktay? Yani tabii ki ama şimdi o ortaokulculara yani bilmiyorum ortaokulculara mı deniyor ortaokul ilkokul orta... 23 Nisan'da coşuyorlar. Siz artık çocukta diye... şeyler onlar tabii öbürleri gidiyorlar. de oldu. Oldu mu? Gitti mi? Liseliler gitti mi? Yok onlar da gitmedi. Nasıl böyle bir şey ayrımcılık? Bildin resmen pozitif ayrımcılık Çok yani. Çok güzel o zaman. <gülüyor> o zaman çok güzel. Ve onların arabaları da hazır olsun. Tamam ben sana söyleyeyim işte o liseliler trafikte al En güzel şeyi kurduk. Yürü git. Yürü git. Yani yürüsün gitsin anlamında. Hani hiç durmadan. Vay. iyi bakalım. Ondan sonra doğum koçları geliyormuş. Doğum, doğum, koç. Koç. doğum koç. Doğum koç. Doğum koç. Doğum koç on düşünürken ben <gülüyor> ayrıntıları <gülüyor> bir şey yapar mısın? Neymiş doğum koçluğum? Doğum koçum benim. Ne diyecek doğum koçluğum? Ne bileyim sen biliyorsun ya. Sen hiç doğuma girmedin mi iki doğumda? Girdim da. iki doğuma da girdim. Hiçbir şey yoktu. Nasıl girdi? Böyle her merhabalar. Vay, elbine, ben bir kenarda durdum. girdim yani. <gülüyor> ne yapıyorsunuz la burada diye girdim. Aman ha falan filan. E, ciddi girdin mi girmedim neye girdim? girdim abi. Girdim abi. Hiç anlatmadın. Ne, e, ne anlatayım? <gülüyor> ya doğru anlatacak. Sen çok ilkinde ya. mi bayılmıştın Ege? Öyle bir şey var mıydı? Yok hiç bayılmadım da ilkinde değil. başka bir şeyde. yeni bir operasyona girmiştim. Başka bir, başka bir arkadaşım doğumunda Başka girmiştim? bir kulak operasyonuna girmiştim. Benim bir hastanelerde seviyorlar. O yüzden diğer ameliyathaneleri açarlar bana. O zaman Onda senin şey, düşmüştü. serbest hmm. giriş kartı. Olabilir bak o güzel. İstediğin her ameliyata serbest giriş Ve girişmek, de bonussuz. Gözlemci olarak katılma hakkı. Bonussuz. Bonussuz ama duş almak kaydı değil. Sadece, sadece bana şey diyeceğim. Sadece sigaranızı hastanın içine silkmeyin Nereye silkeceğim <gülüyor> derim Ya sonuçta burası ameliyata sitenin ortam yani Yani, yani. değil mi yani? yani tabii ki Doğuma yaklaşan anne adayını doğum koçları motive edecekmiş ee... Motive etmek ne demek ya Doğurmaya mı motive edecekler Çünkü ben yıllar önce bir tane öyle bir olay gördüm Kızın hamileydi eşiyle tartışıyordu ve eşine şöyle dedi Bak Nokta nokta isim şey yapalım, Bak Tarık vallahi doğurmam haberin olsun diye Tarık da orada panik olmuştu. Hamile miydi? Koç yoktu çünkü. Ha, hem koç yoktu ya doğurmazsaydı herhalde ciddiye aldı. Hamile miydi hanımefendi? Hamileydi canım karnı burnundaydı üstelik. Yani. Büyük, tehdit, bu çocuğu büyük tehditmiş o zaman. Büyük tehdit işte. Vallahi doğurmam dedi yani. Vallahi doğurmam dedi adam panik oldu. Kadın da bayağı bir inandı yani doğurmayacağına falan ben de şey aldım. Allah Allah demek ki böyle bir opsiyonumuz var. Anne adaylarını normal doğuma özendirmek için bu koçlar çalışacakmış. Hmm. Normal ıkının. Yani Sezeryen Sezaryan, ee, normal doğuma özenin demiş diye bu koçlara eğitim verecek. Ya normal şey özenilmiyor ki be Oktay. Yani Yok adı ya, normal ya. Normal doğuma özeniyor. Yani hay hay, tamam, normal, normal doğum çünkü, doğum çünkü daha sonra sezaryan bu işin normali oldu da Yani normal doğum eskiden kalma ismiyle evet, normal doğum demek lazım aslında. Evet, doğru. doğru düz, do düz, düz doğum, doğum diyelim düz doğum düz doğum yani. da değil yani şey yani. klasik de Klasik yani. diyelim klasik doğum. Ama öyle bir şey doğal doğum demek lazım aslında organik doğum rahim rahim doğumu. Okta sen ben bir şeyim Kelimeleri yaz istersen oradan seçelim. <gülüyor> oradan başarılı birleştirince bir şey çıkmıyor. Öyle bir şey. Organik doğum sen herkes de organiye özeniyor zaten. Ama şimdi en en normal doğum deyince normal. Bir şeyin normaline kimse özenmez ya. Yani. Yani, yani mesela orada bir araba, bir doğum. Mesela normal... ahtapot. <gülüyor> Aa, ahtapot doğurmuş mu? ne kadar? Evet, belki... Suda doğum. Suda doğum. Bak ona özenilir. Suda doğuma özenilir. Suda, Suda mozerella. <gülüyor> Modern sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler, espriler, şakalar buyursunlar. Hmm. Çok yakında tuzağa da bir uyarı şey gelecek. Tuza? Aha. Yani bugün masalardan kalktı biliyorsunuz pek çok yerde. Evet. E, işyerlerinde <gülüyor> ama e, ne oldu? <gülüyor> tuz istemiyorum diyen adamın masasından mı kalktı? <gülüyor> tuz alabilirsin diyen adam mı? Vallahi Yoksa <gülüyor> tuz istiyorum diyen adamın mı? Arasında çok fark var Fahir yani. İsteyene de zorla veriliyor aslında öyle. Şimdi istediği gibi alıyorlar ama yarın ama, öbür gün böyle küçük poşetlerde satılacak. Böyle de, el altında. Tuzla başlayacak ondan sonra orayı ne çünkü sonuçta bunlar toz beyaz toz şeyler. Be, aynen. Nereden adam bileceğiz? Ki, Tuzu alıştık böyle. Bizim tuzcumuz var telefon edip tuz getirsin falan filan diye. Sonra başka isim koyarlar. Tuzcu koymazlar da. Ha, öyle. Bir isim verirler mesela attım, şakacı. Yani mesela şakacı arayalım bizim diye. Şakacı abi şakalar var mı falan diye öyle konuşacaklar. Bir de artık üstüne paketlerin üstüne uyarı geliyor. Mesela işte hani sigarada var ya bir tane evet, bir tane bir kadın. sigaradakiler bayağı büyüdü sizin haberiniz yoktu. Büyüdü dedin. Fontlar büyüdü. Ha fontlar büyüsün canım. Paket Font... tasarımı değişti. Re şey resimler de büyüdü. Mesela orada yatak da evet, evet. var. E oturuyor adam. Bayağı kadar. aşağısı görünüyor eskiden görünmüyordu. <gülüyor> Şimdi mesela aynı yatak yani belki aynısını kullanacaklar böyle tuzla erik getirmişler. <gülüyor> 9.30'a. Tabii dönemsel olarak ya şimdi en güzel mevsimi erin tuzla bana bana yiyeceğin yemeyeceksin. Tuz paketinin üstünde mi olacak? Tabii tuz paketinin üstünde Elin olacak. Paketin üstünde olacak hali yok onun. yani tuz pakette kullanılıyor ki tuzlukların üstünde yapsınlar. Tuzlukların üstün niye tanı pakette de şey olacak alırken. Bir sigara da pakette kullanılmıyor canım. Bir sessizlik oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani sigara pakette kullanılıyor. Hayır şunu demek istiyorum. Yani yine tuzun paketine de yaparlar da işte, şey de yaparlar üstüne de yapalım. Da yapınca, Aslında adam. şeyleri alsınlar. Bence en güzeli olur. Bu yazıklarda pirincin üstüne yazanlar var ya. Tek tek tuz tanelerinin üstüne zararlıyım, zararlıyım, zararlıyım. Tabii onlarda da baya bir işsizlik vardı uzun yıllardır. Gerçek da iş bıraktılar biliyorsun. Tövbe ettiler. Ee, çok yıllar önce canım bunlar 20 senedir piyasada yoklar. Yeminimi yani. bozdurdular diye girerler. Her <gülüyor> tuz tanelerinin üstüne yazsın. Ne olacak ya? Yani bir defa uyardın ne olmadı. İki defa böyle şey tuzlarken görecek artık. Bir noktadan sonra bu kadar laf ediyorlarsa vardır bir şey. Bir, şey. bir de ben şeyin eklenmesini istiyorum. Ee, okullara 100 metre mesafede olan yerlerde lütfen tuz verilmesin. Verilmesin. Tabii evet. canım ne yüzü? 500, 1 kilometre çapında. He. Çap deyince kafada net oturdu. Yani niye çocuklarda o kadar tuz hastası değil ki? Bunlar keçi değil ki yani. Belli olmaz. Fahir bu çocukların <gülüyor> şey. Gider kompetanlık yapar bir şey yapar tuz. Şey, olur. Okulda iki tane çocuğa mesela salçalık vereceksin. Ondan sonra onlar tuzlu tuzlu böyle diye yiyecekler. Öbürleri şey onları özenecekler. Bir noktası gel bir tane tuzlusundan ısır falan filan çok hoşuna gidecek. Bu arada tuz deyince bir şey denediniz mi hiç? Çok e, bana geçen gün birisi söyledi. Çok inandırıcı gelmemişti ama sonra deneyeyim dedim. E, karpuzu tuzlu yemeği denediniz mi? Karpuzu peynirle yemek normalse tuzlu yemek de olur. Ben Güzel olabilir. Çok lezzetli oluyor. Yani tabi abartma makaleyle siz gene derecesini ayarlayın da Bülge elmayı da tuzla yiyor mesela Yeşil elmayı e Hatta Eşkiyi Eşkiyi öyle tamam Eşkiyi güzel de Tatlı olan karpuzu da tuzla yemek. Ben yeme de bütün pastaların yanında peynir yiyorum mesela O yüzden bana çok normal geliyor tuz O keskinlik O bir yükselme Bir anda düşme falan pastaların filan Pastaların yanında ne yiyorsun? Peynir Peynir Peynir yiyoruz Tercihen de tulum Evde çok tulum mu var? Efendime söyleyim bir aşk... Yo benim yani şey gibi... Tatlıyla tuzluyu beraber tüketme evet, gibi bir sapıklarınız mı net şimdi? Yani arkadaşlarımız arasında da biraz gülüşüldü buna. Ama ben her seferinde misafirlere biraz da peynir koyayım mı yanına falan artık o kadar komik gelmiyor. Yok gerek yok diyorlar sadece. <gülüyor> Bence o senin şeyinden ya peyniri her an yiyebilme özelliğinden. Pastayla peynir iyi gidecek vallahi diye bir, bir şey yok. Yeni bir özelliğim. <gülüyor> Bence <gülüyor> çıktı. ederim. Sen Teşekkür çünkü edin. peyniri bir parça da peynir yani... Ne yerse bu adam yanında peynir Tabii yediğiniz. yemekten sonra Tabii. da peynir yiyebilir. Öyle bir şey var adamın. Yani yemeği tıka basa ye, kalsın. Zaten... En son bir peynir. Bir pe peynir. peynir. Bir peynir alır mıyız? Bu arada marka vermek olacak. O yüzden tam şey yapmıyorum ama Ankara'da İzmir tulumu bulundu. Bulundu mu? Bulundu. Sonunda bulundu. Yani net. Net. Markayı verdin zaten canım şeyden. Twitter'dan hmm. verebiliyorum da yayında veremeyeceğim. Meraklısı varsa beni bulsun. El altından tuz ve peynir takviyesi yapılır. Alman ressam Gerhard Richter. ikinci rekorunu kırdı. Yaşayan... Hiç ben ressam rekoru diye bir şey duymamıştım hayatım. canım kırarlar ya? Onun da öyle bir iddiası yok. Ama gelen paralara bakıyor. Ha en pahalı resmi mi? Yaşayan ressam... ...ma ait en pahalı tabloyu... hadi canım ...satmış, satılmış daha doğrusu. O bütün ressam arkadaşlarına... ...siz öldükten ancak 20 yıl sonra... ...benim bir eserim kadar para... ...hatta 100 yıl falan diyelim. Bir de yani şöyle, ev gibi düşünmeyin... ...şöyle düşünün, bu adama ait... ...bir rekoru kendisi geliştirmiş. Daha önceki ha, de kendisi mi? 7 ay önce yine... ...yine kendime ait gelişmiş. olan rekorumu... ...yine kendim paraya para demiyorum. FET yapılmam diyerek tabloları satıyor. Ee... Ne kadara gitmiş... 81 yaşındaki Gerhard Richter... Gerçi o da çok yaşayan <gülüyor> ressam sayılmaz yani. Ben de zannettim 20-30 yaşında. Amerika'da düzenlenen bir açık ...67.3 milyon TL'ye satılmış. Yani 37 milyon. Yaşayan doğrudur. ressam. Ben sana söyleyeyim 6 ay sonra bir tane daha yapsın... ...de 67, 100, 150 milyona şey bunlar. Her hani seferinde... kapan alıyor, kapan alıyor falan diye... ...öyle bir şey gidecek. Tabi adamın hani daha ne kadar resim yapacağı... Ama ...3 şey... yukarı belli. Acıklı bir şey. Şimdi 81 yaşına gelmiş milyon dolara resim satıyor ve son günlerinde şey diye düşünün. Ya ben bu parayı mı yiyeyim yoksa 2-3 tane daha resim mi yapayım son günlere kadar? Çünkü her resmi bir sonrakinden pahalı olacak. Olacak tabii bir öyle öncekinden. olacak. 34 milyon dolara satılmış bir önceki 37 milyon dolar. zirvesinde. Biraz Abi. da o zaman tablodan bahsedelim. Neyle yapıyor Do resimlerini? 81 yaşında olunca benim aklıma kabaat resimleri de. O da olabilir aslında. boya da kalmadı. Bakın demiş. Yağlı. Yağ kullanıyorum yapayım. demiş. Ee, Domplatz, Milan, Milano, Katedral Meydanı, en son yaptığı ve 37 milyon dolara satılan Oo, tablosu bir bu. manzara resmi Yani tam Milano gibi de değil ama Milano'nun aynısı. <gülüyor> yani böyle tam yani sanat hakikaten başarılı sanat bir. Sanat oktay sanat. sanat, sanat. Iyi dedin yani. 37 milyon dolara valla sanatını icra etmiş yani. Çok çok güzel bir tablo. Bu tablo keşke da... olsaydı ne güzel olmaz mıydı ya? Babacığım, işte. <gülüyor> <gülüyor> babacığım ben sen bir tuvalde alayım. Ödemelerim var diye gideriz. <gülüyor> Abstracts Bild Bir önceki tablosu da oymuş. Abstract Herhalde mi? soyut, değil mi bu? Soyut. Evet, benim dediğine, anladığım kadarıyla. <gülüyor> İngilizceden anladığıma göre kesin soyut olması lazım. <gülüyor> soyut. Çünkü hayırlı hayırlı gibi, uğurlu olsun diyoruz. Valla. Alana da, yapana da. Yapalım el ellerine sağlık. Sağ Vallahi uzun ömürler ya. Alanda şey diyordur yani 81 yaşındaki ressam Haftaya ölecek iki katına çıkacak diye. Ya öyle pis pis adamlar da vardır evet, yani maalesef. maalesef işte ben onu demeye çalışıyordum. Ya bunlar nasıl olsa son şeyleri diye. Pis al al iki katına dakika. çıkacak bu. Çünkü çok güzel yatırım diye öyle düşünenler var. Çünkü ölünce biliyorsunuz ressam hemen %100 oranında bir %100, artış oluyor. En az %70. E hiçbir yatırımda böyle bir şey var mı Oktaycığım? Nerede yok. var %100? Yok, Zaten hayır. resim için böyle bakanlar Alsak mı almasak mı diye düşünürken Bu ressamla <gülüyor> Gideceğim taklidi yapıyormuş Ama Parayı görünce birden şeye, Fişek gibi almış paraları Böyle kese kağıtlarına koymuş Adamlar da tüh bedenmiş. Efendim saymadınız falan yok yok gerek yok ben anlarım o kadar senede Falan diyor hop kese kağıdı ile gitmiş Bu arada Mine hanım karpuzla Hellim de pek güzel olur demiş Doğru karpuzla hellim de çok güzel olur Muhakkak da karpuzu tuz Hafif tuzlayıp yerseniz vallahi şey değil yani <gülüyor> başa döndüğümüze göre o konu kapandı. Yani. yani herhalde kapandı. Bilmiyorum da peynirli hakikaten bugüne kadar çok güzellikler yaşattı bize. Karpuz ama tuzla da. Hani peynir bulamıyorum ne yapacağım diyenler. Değil tuz. Mi? Sevgili hanımlar tabii ki yani imdadınıza tuz koşuyor. Oktay var mı başka bir şey yoksa Vallahi kapatalım değil, bu yok. mevzuyu. Sanatla sanat sanat bir yere sanat karpuzu alalım. konuştuk sanatı konuştuk. Daha ne konuşalım Edip be. Ne ya tamam. Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar'da espriler, şakalar sevgili dinleyiciler buyursunlar. Hmm. Espriler şakalar. Aşk acısına yeni çözüm. Hmm. Duygusal müzik zaten bu bildiğiniz sil baştan başlamak gerek bazen dediğimiz hadise. Yine duygusal müzik dinleyerek aşk acısını geçirmeye mi çalıştık? Valla o da geçirmez ki bilakis iyice... Bin yıldır yapılan şey bu zaten. Vallahi... Yeni, yenisi nerede? Yemin ediyorum morali bozuk olan kişilerin hareketli müzikler dinleyerek kendini toparladığı bilinirdi. Ha. Bilinirdi. Bilinirdi diyorum bak bildirildi demiyorum. Bilinirdi diyorum. Amerika'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırma ise... ...aşk acısı çeken kişilerin... ...duygusal müzikler sayesinde... ...psikolojisini daha çabuk düzelttiğini ortaya koydu. Yalan. Yani ikisi de aynı işe mi yarıyor? Yoksa bilinir olması... Senin moralin bozuk. Başka bir tamam. şey. O zaman hızlı müzik dinleyerek moral bulacaksın. Ama aşk acısıysa... ...o zaman yavaş kadar dinle. O zaman başlayacaksın. Slow Çiğin... Mix 2000. Mesela Slow Mix 2012'de en son... ...bak şeyin var ya Sertap Erener'in... Acımadık ki, acımadı ki dedi. Öyle bir şey var ya. Ben dinlemeliyim. de. Dinlemedim. Ya Sertap Erden'in öyle bir şey var ya. Hani iyi ki gitmişin. Ama ne güzel oldu. Zaten umurunda da değil. Sertap Erden'in yeni şarkıları hakkında Hakan Tokun bir tek yayında şey dedi. Cümle kulağımda hala. El yüzü düzgün bir albüm yapmış. Ya, El yüzü düzgün bir albüm. Ben de yeni bir şarkıya maruz kalıyorum bu aralar. Türkçe Biliyorsun mi? En son e, hmm. Soner Sarıkabadayıya maruz kalıyorum. Evet. Şimdi daha tehlikeli bir şarkı var piyasada teşekkür ederim <gülüyor> sohbet şeklinde yazılmış. Gerçeği bilmenin teşekkür ederim rica ederim diye bir de bir aşk şarkısı olduğunu anlıyorum. Tek kişi bak. mi? Bütün... ...konuşma çizgilerini seslendiren... ...yoksa iki kişi mi var? Şey, yani, Telesekreter'e mesaj bırakıyor gibi tek kişi. Tek kişi ha, mi tek yoksa... Kişi. Pekan... karşı tarafın da yaptıklarını Aa, anlatıyor evet. yani. Evet, Oktay'ın dediği gibi... ...hem, A hem Ajda Pekkan... yok yok, Palavra şarkısı gibi... Palavra şarkısının gibi. Yok, Keman Öğretmeni gibi değil değil mi? Evet, Keman Öğretmeni Keman gibi. Öğretmeni'nde de öyle parçalarımız mevcut biliyorsun. O mesela daha kolay, tek kişinin yap. ...herhalde şey yok, yanında adam bulamadı herhalde o kişi. Valla çok teşekkür ederim diye taburlu şarkı var mı? Teşekkür ederim diye hastası oldum şarkının. Üçüncü dinleyişimden sonra. Bir de markette şey yapıyorlar ya. Benim hep gittiğim markette. Galiba birisi... Sen ses ne için markete takılıyorsun anlamadım her ki. Her seferinde ben girer girmez bir şarkı Bence o adamda da şey vardır işte bir aşk acısı mı vardır nedir? O bir türlü atamadı üstünden şeyini. Valla herhalde şey de Ege geliyor bastırın. Ya sen Niye sen seni mi boz alacaklar e ya? Ben günün ilk defa geleceğim. gidiyorum. de aynı şeyi duyuyorum ya. Demek Vakitleri ki bu adamlar defa sabit mi senin gitmesi? Yo oynak saatlerde gidiyorum. O Bak. şarkı mı var? O şarkı. Var. Bu ara o şarkı var. Yazık onların çalışanları. E bir soruyu ya. Daha önce sordum. Vardı birinin bir sorunu vardır Siz ya. Siz hep aynı şeyi mi dinliyorsunuz diye sordum. Hmm. Yok yok abi işte dedi. Bu, bunu açıyoruz bazen reklam yok bu radyoda falan filan diye bir radyodan dinliyorlar bir de. Hmm. Ha ne güzel işte tamam. Bazı marketten öyle özel radyoları öyle değil. Normal. Ondan değil canım ha. bilerek yapıyorlar mahsus. Mahsus. Zıttına zıttına <gülüyor> yapıyor. Zıttını, mahsus, mahsus mahsus Neyse zaten bunu 10 tane falan bir şarkıyı belirleyelim. Bunları dinlesinler. Aşk Acısı Mix. Aşk Acısı Mix 2013. Bunu mesela versin. palavra olur mu? Palavra, Olmaz. Palavra. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Palavra olur mu? O orta tempo bir şarkı. Orta tempo. Bizim <gülüyor> düşük dediğimiz. düşük tempo. Ama orada çok güzel. Açlı Pekkan Cüneyt ki konuşması var. Ama bizim istediğimiz düşük tempo biliyorsun. Ha, düşük tempo. Sen orta tempo diyorsun ama tabi bazen de orta tempoda diyemeyeceğimiz, düşük tempoda diyemeyeceğimiz parçalar oluyor. İki diyoruz mesela bir. Bir deriz, 2 deriz. Üç tempo üç bir deriz. şarkı. Deriz. Üç tempo deriz, iki tempo deriz. Üç tempo olmaz mı? Üç tempo olmaz. Garip bir şey konuşuluyor şu anda. <gülüyor> şu anda olmaz. Olmaz. Neyse yani bunları belirleyelim. Bunları dinleyelim. Bunlar zaten bizim faydasıymış yani. Psikolojimiz bozuluyor falan diye düşünüyorduk. Alakası yok. Bilakis iyi Abi, bilaki, Bilakis onu dibine vurduruyor. iyice senin şeylerini atıyorsun üstünden. Ondan sonra çıkıyorsun. Mesela Sıla'nın değil mi? Sıla'nın ne güzel şarkıları var. Sevişmeden uyumayalım mesela. O hızlıya girer ama. O hızlıya girer. Ayrıca o orta olur mu? tempo. 3 tempo. 3 tempo. tempo i̇ki te en fazla 1.5 en fazla 2 tempo diye biliyorum. O <gülüyor> da 2 tempodan çok o ya. 2-2.5 i̇ki, iki tempo gibi geldi Aa, hayır bana. Hayır ya sevişmeden uyumayalım. Çok... Sevişmeden değil. Sıla'nın başka benim dediğim bir tempo. Hadi bilemedin 2 tempo parçalardan bahsediyorum ben. Ne ama, ama? Şarkını, üç... şarkının adını söyle abi. Ya işte falan da filan da ayrılık olunca dinlenilen şarkılar diye. Se ona yaz oraya. Uyumayalım. Bence bir sanatçımız varsa albüm hazırlayan. şarkıların yanında bir tempo iki tempo diye. Bence, ben buradan YouTube çalışanlarına da sesleniyorum. Bir tempo iki tempo diye arama şeyi koysunlar. <gülüyor> yani illa şarkının ismiyle ben Kaç bulmak tempo? zorunda evet, değilim. Kaç tempo evet. Sevişmeden uyumayalım. Al HD. Yazıyor mu? HD yazıyor. Onun dünyada bir diye yazacak. Bir veya iki diye temposunu HD yazacak. bir, HD iki, HD üç. Ortasını alayım bak. 3 tempo. Bir daha git. 3 tempo. Bak. Kadar... iki 2,5 tempo var burada. Daha rahat. 2,5'u var. bir 1,5 abi bu. Ben tempometreye bakıyorum. 2,5 zorlu ibre şu anla. Bak ben sevişme. Sevişmeden uyumaya İsterseniz 1 tempo değil, 4 tempo bir şarkıyla bitirelim bugün. Bir programı 4 tempo ile bitiriyoruz bugün. Yarın sabah 2 tempodan açacağız sevgili dinleyiciler. hoşçakalın Modern sabahlar. Modern -so Sabahlar Modern Sabahlar